HUM'da NASA'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün ay sonuna kadar aralıklarla sürdüreceğimiz yeni bir seriye başlıyoruz. Sizlere yakın zamanda detaylarını paylaşacağımız bir proje vesilesiyle zeytini konuşacağız birkaç program. Bugün de bu diziye bir giriş niteliğini taşıyan bir program hazırladık sizlere ve bir telefon bağlantımız olacak. Ama konuğumuza dönmeden önce bu bölümün destekçisi Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e bir kere... De biz teşekkür ediyoruz bu bölümü olan katkıları için Ve konumuza başlayalım Zeytin çevre ekoloji gündeminde Hep sıcak bir konu oldu Olmaya da devam edecek gibi Defalarca meclis gündemine gelen Bir zeytin yasa tasarısı var Kimileri için zeytinin ölüm fermanı Olarak da biliniyor Bunun dolayısıyla biz de birkaç kez Konu alıp farklı konuklarla Zeytin'i konuşma fırsatı bulmuştuk Ama bu projeden önce Farklı açılardan yaklaşmaya çalışacağız zeytine Bugün mesela Anadoluca Geografyası ve tarihindeki yerine ve zeytinle olan ilişkimize bakacağız. Bir telefon konumuz var. Küçük Kuyudaki Ada Tepe Zeytinyağı Müzesinin kurucularından ve zeytinle ilgili iki değerli kitabın yazarlarından Mahmut Boynu delik telefon attığımızda Mahmut Bey hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Programın açılışında da değindiğim gibi buğdayın yaklaşan bir projesi var. Bunun vesilesiyle Ağustos ayı içinde birkaç programı Zeytin'e ayırdık ve sizinle bir giriş yapalım istedik. Şöyle bir geriye gidebildiğimiz kadar götürerek başlayalım isterseniz. zeytinin hep söylüyoruz Anadolu'da binlerce yıldır insana yoldaşlık yaptığını bunu tekrarlıyoruz. Bu ilişkiyi ne kadar geriye götürebiliyoruz ve izleyebildiğimiz tarihi nerede başlıyor? Valla çok eskilere dayanıyor aslında insanın zeytin ağacıyla tanışıklığı aşağı yukarı bundan 6000 bin sene öncesine gittiği tahmin ediliyor. Ama burası tam olarak neresi derseniz büyük bir ihtimalle Anadolu'nun da içinde bulunduğu bir e, Doğu Akdeniz coğrafyası. Yani bu bu konuda hani çok böyle milliyeti olmamak lazım. Bu Türkiye sınırları içer, bugün Türkiye sınırları içerisinde de olabilir, işte Filistin'de olabilir. Lübnan'da olabilir. Buralarda bir yer yani. Niye bak Buralarda bir yerde insanlar binlerce yıldan beri zeytin ağacıyla tanışıklar. Zeytin ağacının meyvelerini topluyorlar. Zeytin ağacının odunundan faydalanıyorlar. Yağını kullanıyorlar. Zeytin meyvelerini yiyorlar. Bu herhalde e, Anadolu kültürünün en değerli birkaç ürününden bir tanesi olmuş. Binlerce yıl boyunca. Baktığımızda bereketli hilal dediğimiz bölgede de tarımın ilk tohumları atılıyor. Zeytin de başka bir yoldaş olarak aslında aynı coğrafyada yakınlarda insanla birlikte yürümeye başlıyor. Ve dediğimiz gibi binlerce yıllık bir yolculuktan söz ediyoruz burada. Böyle baktığımızda buradaki halkların kültürlerinde ve coğrafyada tabii kendisini çok belirgin bir şekilde hissettiren bir tür olmuş. Öne çıkmış bir tür olmuş. Dediğiniz gibi milliyetçiliğinde de yapmamıştır. Gerekiyor. ...bu ülkenin değil sadece, belki komşumuz Yunanistan'ın ya da bahsettiğiniz gibi Orta Doğu'da birçok ülkede zeytin çok önemli bir figür. Baktığımızda coğrafyaları ve burada yaşayan halkların kültürlerini nasıl etkilediğini söyleyebiliriz zeytinin? Zeytin birçok bitkiyle karşılaştırılmayacak ölçüde çok yönlü bir ürün bir defa her şeyden önce onu tespit etmek lazım. Yani sadece sofralarımızda bize katık olan, yiyeceklerimizi zenginleştiren bir ürün değil. Ama ondan çok daha önceleri başka amaçlar için kullanılmış. Zeytin yağıyla insanlığın ilk böyle haşır neşir olması önce sağlık nedenleriyle olmuş. Zeytin yağı bir sağlıklı bir ilaç olarak kullanılmış. İnsanlar yaralarını zeytinyağıyla iyileştirmişler. Kozmetikte kullanmışlar saçlarına canlılık güzlerine parlaklık versin diye. Daha sonra zeytinyağı biraz daha bollaşınca bu sefer e, aydınlatma amacıyla kullanılmış. Eski çağlarda saraylar tapınaklar hep zeytinyağı kandilleriyle aydınlanmış. Soframıza girmesi biraz daha yeni. Yani soframıza zeytinyağı olarak girmesi e, sofralık zeytin olarak tabi biliniyor ve kullanılıyor. En azından Akdeniz çanağındaki ülkeler tarafından. Ama e, zeytin Zeytinyağı teknolojisindeki gelişmeler aşağı yukarı önce bin yılları civarında, yani demir çağında e, bir ileri aşamaya geçiyor. Zeytinyağı bollaşıyor ve ondan sonra sofralarımıza girmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla bu çok yönlü bir ürün. Sadece soframızı ilgilendiren bir ürün değil, hayatımızın her alanında bize renk, ışık, e, sağlık e, getiren bir ürün olmuş. Şimdi bu nedenle de zeytinyağı üretmeyen bölgelerle, Evet, ciddi ticaret konusu oluşturmuş. Ee, zeytin yağı, zeytin ilk defa işte Doğu Akdeniz'de bir yerlerde M.Ö. 4000'lerde e, insan eliyle illeştirilmiş dedik. Ee, sonra bütün Akdeniz'e yayılması binlerce yıllık bir serüven olmuş. İşte Fenikeliler zeytini, işte Tunus'a, İspanya'ya, İtalya'ya ve hatta Yunanistan'a götürmüşler. Yani Yunanistan'a. Bugünkü Yunanistan Anakarası'nın zeytinle tanışması Anadolu'dan binlerce yıl sonra. Daha sonra, yani Bu konu kesin değil ama mesela Truva Savaşı sırasında Yunanistan'da zeytin üretilip üretilmediği bir muamma. Ama yağı yani sofralarda kullanılmasa bile İlyada'nın kahramanlarının vücutlarının zeytinyağıyla ovulduğunu biliyoruz. Aslında altı bin diyoruz. Efendim? Altı bin yıl dediğimizde sanki hemen bir sofradan girmiş gibi ama böyle farklı bölümleri olan bir tarih, tarihe bakıyoruz aslında. Şimdi tabii zeytinin bir özelliği de şu, bu, diğer birçok ürün gibi dalından kopartıp tüketilecek bir ürün değil. Yani bir elmayı kopartıp yemeye başlayabilirsin, bir İşlenmesi gerekiyor. Ağaçtan topladıktan sonra yiyecek hale getirmek için bir müddet bir dizi işlemlerden geçmesi lazım. Yağını elde etmekse çok daha zor bir iş. Bir takım böyle karışık teknikler falan gerektiriyor. Dolayısıyla insan, insan hayatına insan medeniyetine zeytinin girmesiyle yerleşikliğe geçiş arasında bir paralellik var. Yani insanların göçebe olduğu dönemlerde zeytinle çok fazla bir ilişki olmadığı sanılıyor. Bu insanların yerleşik bir hayata geçip bir medeniyet kurmasının şeylerinden bir tanesi. Zeytinde, gözlen, zeytinde ve zeytin yanında gözlemleyip Anadolu halklarını bu topraklara bağlayan bir unsur olduğunu söyleyebiliriz o halde e, zeytinin. Baktığımızda coğrafyayı da Tabii. dolayısıyla etkilemeye başlıyor. Yerleşimler dediğiniz gibi zeytin ve bunun e, çevresinde şekillenen ticaretle birlikte e, oluşuyor. Zeytinlik alanları Zeytinlik, e, artıyor. Ama e, o, yani, e, zeytin ve zeytinyağı yani çok uzun dönemler sadece kıyı bölgelerinde e, yetiştirilen ve sadece oralarda tüketilen bir ürün. Ee, biliyorsun yani eski zamanlarda e, ticaret çok zor yani bu e, yollar kısıtlı, e, yol güvenliği falan gibi şeylerle. Ancak çok değerli ürünler, çok nadir ürünler bir taraftan öbür tarafa taşınabiliyor. Dolayısıyla mesela bazı metin, metinlerde hitlerin zeytin ağacını bildiği e, anlaşıldı. Ama ne kadar yaygındı Orta Anadolu'da bugün bile hala aynı soruyu sorabiliriz. Ee, biraz şüpheli bir şey ama öte yandan hani Anadolu dediğimiz tabi Artvin'de de zeytin ağaçları var bir kısım artık baraj sularının barajlarının altında kaldı işte Sinop'ta da var Zonguldak'ta da var ama daha ziyade Ege ve Akdeniz kıyılarında kıyı bölgelerinde ee, zeytik kültürü yaygı diyebiliriz hı hı. E, aslında çok ama güzel bu benzer bir şey pardon benzer bir şey Avrupa'nın diğer bölümlerinde de yani mesela Fransa'da da Şarap, zeytinyağı kültürü kıyılardadır. Bir de tereyağı şey, alplerin öbür tarafındadır. Bütün, e, sadece hani Anadolu'ya özgü bir şey değil. Eski zamanların e, ticaret sisteminin bir gereği olarak ancak deniz yoluyla ulaşılan bölgelerde daha yaygınlıkla kullanılıyordu. Hı hı. Evet çok güzel özetledik coğrafyayı ve e, buradaki kültürleri nasıl etkilediğini. Baktığımızda ama bir karşımıza çıkan tarihsel metinlerde çok farklı simgesel anlamları da e, içerdiğini görüyoruz. Bunlardan e, örnekler verebilir miyiz? Bunlar da aslında ışık tutabilir e, insan zeytin ilişkisine. Tabii tabii yani bu e, şimdi zeytinin zaten ne için kullanıldığını, zeytinin ve zeytin ürünlerinin zeytinyağı da dahil olmak üzere ne için kullanıldığını gördüğümüz zaman e, hangi, şeyleri sembolize ettiğini de hemen anlayabiliyoruz. Bu her şeyden önce barışın simgesi. Çünkü ancak yerleşik olan toplumlarda zeytin ve zeytinyağı üretilebileceğini söylemiştik. Dolayısıyla bir savaş sırasında mesela zeytin, zeytinyağı üretmek çok mümkün değil. Bu yüzyıllardan beri yani hep bolluğun, bereketin ve kısaca barışın simgesi olarak kullanılıyor da işte eski Mısır itibaren birçok görsel eee yapıda ifadesini görebiliyoruz. Bunu eski Yunan'da da görebiliyoruz. İşte bilgelik tanrısı Athena'nın sembolü mesela zeytin ağacı. Zaten zeytin ağacı'nın eski antik Yunan'da eee Athena'nın bir hediyesi olduğuna inanmışlar. E, Athena kim? Athena da işte bilgelik tanrısı zaten. Bu hep hep iç içe geçmiş semboller daha sonra e, Hristiyan kültüründe de kullanılmış. Ee, en son e, hatırlayacağınız işte Picasso'nun zeytinlerle ilgili dünya kadar çizimleri var. Hep e, o Barış'ın simgesi olarak yani e, Nuh'a e, Tanrı'nın gazabının bittiğini ifade etmek üzere gönderilen güvercinin gagasındaki zeytin dalı. Picasso'nun bu konuda bir yerin çalışması var. Bu evet. tabii e, en bilinen öyküdür e, Barış'la zeytin ağacı arasında. Evet. Sağlıkla ilgili de kullanımları olduğunu söylediniz. Bunlarla ilgili de karşımıza çıkıyor mu geçmiş metinlerde? Şifa e, tabii konusunda. Ki, tabii ki. Yani, e, sağlık, güzellik, canlılık açısından bir yıl şey var. Yani bunlar böyle atasözlerinde, bulmacalarda, e, antik metinlerde falan görüyoruz hep. E, ya Öyle acayip bir <gülüyor> mesle. Bütün kutsal kitaplarda yani Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da e, birçok yerde zeytin ağacına yönelik müthiş olumlu ifadeler var. Onun Tanrı'nın bir nimeti, Tanrı'nın bir insanda bir hediyesi olarak gösteren e, ayetler, değişler e, ve çok değişik ifadeler var. Yani bildiğim kadarıyla e, Tevrat'ta 40 yerde falan geçiyor şey e, zeytinyağı. Evet, yani kültürümüzün, e, coğrafyamızın e, tam içerisinde olduğunu söyleyebiliriz e, Zeytin'in. E, ama ona nasıl davrandığımız, onunla ilişkimizin nasıl değiştiği de <gülüyor> e, bir tartışma konusu. E, kısa bir müzik arası verelim e, istiyorsanız. Daha sonra ikinci bölümde programın biraz buna bakalım. İnsan-Zeytin ilişkisi nereden, nereye doğru gidiyor diye. Peki. Evet, Mahmut Boy'un delikli sohbetimiz devam edecek. Kısa bir müzik arası veriyoruz. Tom Waits'ten dinleyeceğiz. Russian Dance. Tom dinledik. Russian Dance, Mahmut Boynu delikli olan sohbetimiz devam ediyor. Zeytin konuşuyoruz. Birkaç program sürecek bir dizinin ilkinde. Programın ilk bölümünde Zeytin'in... Coğrafyamızı ve kültürümüzü nasıl etkilediğinden çeşitli örnekler verdik ee, İnsan zeytin ilişkisinin de çok derin olduğunu gösteren örnekler de bunlar şimdi biraz e, günümüze bakalım zeytine e, verilen değer e, ya da verilmeyen değer bugün nereden nereye geldi bugün zeytine bakışımızda neler değişti? Tabii e, insanlık için hala e, en önemli ürünlerden bir tanesi. Eğer birincisi değilse bana kalırsa birincisi e, diyebiliriz. Fakat e, insanlar zeytinle yeteri kadar değer vermiyorlar galiba. E, bu da e, bunun kültürel arka planını bilmemelerinden, zeytin hasadının ne kadar zor ve zahmetli iş olduğunun farkında olmamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, hani marketten aldığımız herhangi bir ürün gibi e, görürsek zeytin ve zeytinyağını, tabi değer vermekte biraz e, eksik dalırız. E, şu anda zeytinciliğin sorunlarını Türkiye'deki genel olarak tarımın sorunlarından ayrı düşünemeyiz. Yani hangi e, zirai alanda Üreticinin eli rahat ki, ileriyi görebiliyor ki diye sorduktan sonra ancak zeytindeki durumu anlayabiliriz. Evet, maalesef zeytin üreticilerinin işi pek kolay değil. Senelerdir ellerine doğru dürüst para geçmiyor, doğru dürüst bakım yapamıyorlar zeytinliklerine. Ve bir an önce bu işten kurtulmak isteyen üreticiler var. Fakat zeytin öyle bir şey ki... Kolay kolay da kurtulamıyorsunuz. Hani bir şey gibi patates ekmek gibi domates ekmek gibi bir şey değil. Bir defa zeytinliklerin çoğunu insanlar babalarından dedelerinden e, miras olarak almışlar. E, ve bunun farkındalar. Yani e, torunları adına bu zeytin ağaçlarının emanetçi olduğunu. Fakat e, ekonomik durumlar e, insanları zorluyor. Mesela bizim Bulunduğumuz Kuzey Ege bölgesinde deniz kıyısında zeytinlikler neredeyse kalmadı gibi bir şey. Çoğu yazlık sitelerin, turistik tesislerin tehdidi altında. Eğer hala yok edilmedilerse. Bunun nedeni de üreticilerin zeytinden yeteri kadar para kazanamamaları neden oluyor. Zeytinden para kazanamayınca bu sefer zeytinlikler yani işte müteahhitlere girişimcilere satmak zorunda kalıyorlar. Ve üretim sekteye uğruyor. Bir de e, öncesinde bahsettiğimiz bir konu var. Aslında devletin politikaları da herhalde. Burada küçük üreticiyi desteklemekten ziyade biraz daha e, herhangi bir ürünmüş gibi, e, belki de zeytinin tam gerçeklerinin farkında olmadan e, yine biraz büyük üreticinin tarafında e, yer alan destekler sanırım. Ya Maalesef e, gidişat o yönde. E, Bora. Türkiye'de Tarımın yapısı değişiyor. Bunun en iyi gözlenebileceği alanlardan bir tanesi e, zeytincilik konusu. Zeytin e, tarımı Türkiye'de geleneksel olarak küçük aile işletmeleri biçiminde yapılıyordu. Ama artık e, devlet bunu pek istemiyor galiba. Onun yerine daha büyük e, endüstriyel zeytinliklerin kurulmasını teşvik ediyorlar. Şimdi bir söylemek lazım, bir tespitte bulunmak lazım. Türkiye'deki zeytin ağacı sayısı son 15 senede bayağı bir artış gösterdi. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, 10 sene önce 90 milyon olan zeytin ağacı sayısı bugün 150 milyonu geçti. Bu kıyı bölgelerdeki zeytinliklerin yok edilmesine rağmen hı hı. işte hem inşaatçılar, hem madenciler, hem arayolları yapımı gibi nedenlerle yok edilmesine rağmen... Türkiye zeytin ağacı varlığı artış gösterdi. Ama bu e, sağlıklı bir gelişmemi o konuda benim kuşkularım var. E, maalesef yapısal bir değişime zorlama bir değişime işaret ediyor bu. Ve daha önce zeytin ziraatı yapılmayan başka ürünlerin e, yetiştirildiği bölgelere doğru bir kayış var. Daha önce işte e, Soma gibi tütün ziraatının yapıldığı yerlerde, işte narinciye ziraatının yapıldığı yerlerde, pamuk üretilen yerlerde. Şimdi modern zeytinlikler kuruluyor. Bazıları bunu e, iyi bir şeymiş gibi görüp göstermeye çalışıyorlar. Ama durum böyle değil. Çünkü bu insanlar buna sadece kısa dönemli para getirici bir e, iş olarak görüyorlar. Oysa geleneksel zeytinliklerde insanlar... Geçimlerini bundan sağlıyorlardı ve onlara gözük gözleri gibi bakıyorlardı zeytinliklere. Şimdi rekabet koşulları maalesef geleneksel zeytinciliği daha da zora soktu. Ve bu konuda eğer e, takım teşvikler getirilmezse küçük aile işletmelerini e, koruyacak birkaç sene sonra bütün e, geleneksel zeytinlikler bu başta Onun bahsettiğimiz yerine, başta bahsettiğimiz binlerce yıllık hikayenin sonunda bir doğal büyüme değil de e, herhalde anlayışta tamamen bir Biraz değişikliğin hormonlu, getirdiği hormonlu, hormonlu evet hormonal bir yani büyümeden öyle. bahsedebiliriz herhalde peki bunu <gülüyor> evet, evet. bunu e, Geçmişte sahip olduğu değere benzer bir konuma getire, getirebilmek için neler yapılması gerekiyor? Üretim yöntemlerinde olabilir, zeytin korumayla olabilir ya da yeni üretim tüketim modelleri e, neler e, tekrar bu değeri verebilir zeytine? Şimdi bir e, iki yerden bakabiliriz meseleye. Birincisi devlet eğer gerçekten politika değiştirip e, küçük üreticileri korumaya karar verirse, o yönde adımlar atmaya başlarsa bu geleneksel aile işletmeleri için bir şans doğabilir. Ama gidişat pek öyle görünmüyor. Maalesef devlet küçük aile işletmelerini ekonomik olarak sürdürülebilir bulmuyor. İnsanları hatta yerlerinden, yurdundan edip, edip onların niteliksiz işçiye dönüştürmekte bir beis görmüyor. Fakat bizim esas e, gözümüzü çevirmemiz gereken şey e, tüketicilerin bu konuda şeyler yapmaları. Yani eğer gerçekten tüketiciler sağlıklı ürünler istiyorlarsa, eğer e, sürdürülebilir bir e, tarımsal yapı istiyorlarsa, biraz tüketicilere de düşen e, sorumluluklar, görevler var. İşte burada hani buğdayın da çok e, sık vurguladığı, üreticilik kavramı belki devreye sokmak evet. lazım. O da işte e, zeytin, zeytinyağı tüketen insanların biraz daha örgütlenerek, biraz daha bir araya gelerek, gözlerini açarak e, gerçek üreticileri bulup onları teşvik edip, e, üretim ve tüketim arasındaki mesafeyi kısaltması e, her iki tarafında yararına olabilecek bir şey. Böylece insanlar hem ne yediklerini bilecekler hem de e, ürünlü yedikleri e, üreticileri desteklemiş, onların yaşamlarını sürdürmüş olacaklar. Onların yaşamını sürdürebilmeleri üreticilerin yani e, hepimizin ortak geleceğini aslında garanti etmek için gerekli evet. bir şey. Bunu yapmazsak e, yoksa birkaç sene sonra böyle endüstriyel çiftliklerde yetişmiş e, birbirine benzeyen e, tadı tuzu kaçmış zeytin, zeytinyağları yemek zorunda kalacağız. Hikayesi olmayan kültürümüzün içinde de aslında o eski değerini, yerini korumamış olan herhangi bir ürüne dönüşmüş olabilir. Ama dediğimiz gibi hala ümit var diyelim. Tüketicilerin türeticiye dönüşmesi ve doğru üretim yapan modellerin desteklenmesi bir kurtuluş yolu olabilir bu konuda. Yavaş yavaş da güzel örnekler görüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde de biraz bunların detayına gireriz ama çok güzel bir giriş oldu. Zeytin konusuna çok çok teşekkür ederiz. Bölümü olan katkılarınız için. Ayrıca Ada Tepe Zeytin Yağ Müzesi de bu konuda aslında başta bahsettiğimiz konularda her şeyini görmek için çok da güzel bir yer. Küçükkuyu'ya yoluna düşenlere de biz de bir kez daha hatırlatalım Ada Tepe Zeytin Yağ Müzesini gezmeyi ve tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Bora bize böyle bir <gülüyor> fırsat verdiğin için bizim zeytincilerin